ja, juhalladina, الذين en اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن en 13.000 مسلمون يا en الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس en وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي en به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبة.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 Ve muhdefet in bida, Ve bidaat in dalale, Ve dalale in finnaar. Wakulle dalale in finnaar. Wakulle dalale in finnaar. Wakulle dalale in finnaar. Wakulle dalale in finnaar. Wakulle dalale in rububiyet isim ve sıfatta birleşmesi gerektiğini her şeyin yaratıcısı ve buna benzer bu sıfatlar içerisinde açıkladığımız sadece kendisinden kendisine ümid edileceği, kendisine sığınılacağı, kendisinden korkulacağı ve bu ve buna benzer kalbin amelleri olan imandan olan hususları konuştuk. Son olarak da biliyorsunuz Adak nedir, nedir dediğimiz nedir ya da dediğimiz sadece Allah'a e, kurban edileceği ve buna benzer şeyleri Allah'a iman dersinde işlemiştik. Bunu öğrendikten sonra biliyorsunuz bu imanı muhafaza etmek, bunun üzerine yaşamak, hayat çizgimizi çizgimizi bu e, anlayışla sürdürmek ve bir şirk bulaştırmamak. Yani nasıl ki kişinin abdesti bozan haller varsa değil mi? Orucu bozan haller varsa veya başka başka aynı şekilde imanı bozan haller de var. İleride biz o dersleri göreceğiz. Bu sebeple önemli olan bir Müslümanın amentu billah dedikten sonra gerçekten istikametini koruması ve buna halel getirecek bir davranış içerisine girmemesidir. Tabii ki biz Allah'a iman ederken onun haber verdiklerine de iman ediyoruz. Bu haber verdiklerinin bir diğeri de meleklere imandır. Allah'a iman yani imanın esasları diye saydığımız esasların ikincisi olan ey ve melâiketi. Ey onun meleklerine iman etmek. Melekler Allah subhanehu ve teala'nın gayb alemindeki mahlukatlarındandır. Yani bu da gaybiydir. Gayp alemindeki mahluklarındandır. Allah bizlere haber verdi. Biz böylece iman ettik meleklerin varlığına. Yoksa güneş gibi görünmezler. Yani şu an güneşi inkar eden bir kimse aklından şüphe edilir. Bu sebeple ikinize selam ve rahmetullahi Bu sebeple melekler Allah azze ve celle bizlere haber verdiği için biz bunlara iman ederiz. Ve Allah'ın lütfuna mazhar olmuş kullarıdır. Yemez ve içmezler. Melekler yemez ve içmezler. Erkeklik ve dişilikle vasfedilmezler. Değişik suretlerde görünme gücüne sahiptirler. Değişik suretlerde görünme gücüne sahiptirler. Allah onları nurdan yaratmıştır. Ve tamamen Allah'ın emirlerine teslim olmuşlardır. Rabbimiz Ali İmran suresi 18. ayetinde bakın meleklere niye iman etmemiz gerektiği ve onların vasıflarını sayarken de bu gaybi bir meseledir. Gaybi bir mesele olduğu için de bu nedir? Tevkifidir yani Biz bunu ancak delille bilebiliriz. Yoksa valla işte e, falanca hazretlerinin rüyasında göründü de melekler şöyleymiş. Ya da bugün tasavvur ediyorlar böyle şeyler var, resimler var böyle iki tane kanatlı birisi. Özellikle şeyde değil mi böyle bir çizim var? İşte sözde İsmail, e, İbrahim Aleyhisselam, İsmail'i işte keseceğiz an bir koş oradan iki kanatlı bir mahlukat geliyor insan suret, suretinde. Bunlar hepsi batıl şeylerdir. Biz ancak Rabbimiz subhanehu ve teala'nın haber verdiklerine iman ederiz. Ancak yine bunların keyfiyetini bilmeyiz. Ali İmran suresi 18. ayette Rabbimiz buyuruyor. Şehid Allah'ın ennehu la ilahe illa hu vel melâiketu vel melâiketu ve ulul ilmi kaime, kaimen bil qist. Allah adaleti ayakta tutarak delilleriyle şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka hak ilah yoktur. Allah adaleti ayakta tutarak delilleriyle şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka hak ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar etmişlerdir, kabul etmişlerdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müslümin Müslim'de geçen Ayşe radıyallahu anha'nın rivayet ettiği hadiste Ali Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Melekler nurdan, cinler yalın alevli ateşten. Yani yalın alevli ne demek? Yani dumansız ateşten. Adem ise size vasfedilen şeyden yaratılmıştır. Yani topraktan yaratılmıştır. Dolayısıyla hani bazı insanlar eee bunu Bilmiyorlar ya da bu konuda çok soruyorlar. İşte şeytan neydi yani? İblis, i̇blis melek miydi değil miydi gibi. Şu an onun bir melek olduğunu düşünmek ne olur? Hata olur. Delillere aykırı olur. Niçin? Çünkü meleklerle ilgili hem demin okuduğum ayet Ali İmran 18. ayet hem de yine Rabbimiz Pana ve Ayet ayeti celilede Yekhâfûne rabbehum min faukihim ve yef'alûne mâ yu'merûn. Melekleri anlatırken onlar üzerlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine her emredileni yerine getirirler. Yani insan gibi böyle bir iradeleri yoktur. <gülüyor> Şu manada yani kötüyü yapma, iyi yapma onlar herhangi bir cinsi olarak Yani cinsiyetleri olmadığı gibi yemezler, içmezler, evlenmezler, çocuk çocuk sahibi olmazlar. Dolayısıyla melekler Allah Azza ve Celle ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi. Ancak iblis nedir? Allah onu dumansız bir ateşten yarattı cinleri. Ve ma halaktu cinne vel insa illa liya'budun. Ancak Aleyhisselatü Vesselam'ın Aişe annemizin rivayet ettiği hadiste... Haber verdiği gibi Adem topraktan, melekler nurdan cinler ise dolayısıyla İblis de cinlerden birisiydi. Ancak insanlık dünyada insanlar olmadan önce cinler vardı arkadaşlar yeryüzünde. Ve Allah'a mukarreb bir kimse oldu. Öyle ibadet eden bir kimseydi ki Allah subhanahu ve teala ey onun meleklerin katına aldı kendisine mukarrab yaptı. Yani yakınlaştırdı. Ancak Adem Aleyhisselam'la ilgili imtihanda ebe ve stekbera. Ey büyüklük, büyüklük tasladı, kibirlendi ve böylelikle kafirlerden oldu. Ve Allah Azze ve Celle'nin lanetine mazhar oldu. Dolayısıyla o meleklerin Ee, meleklerin seviyesine çıkartılmış ancak meleklerden olmayan bir kimseydi. Bu bir e, kaidedir. Kur'an ve sünnetin haber verdiği bu şekildedir. İsimlerini bilmediğiniz bilmediğimiz meleklere genel olarak ismini ve görevini bildiğimiz meleklere ise ayrıntılı bir şekilde inanmamız gerekir. Yani bize isimle haber verilenlere isimle İsimle haber verilmeyenlere de bu şekilde iman ederiz. Ve Allah Azza ve Celle'nin kulları çoktur arkadaşlar. İnsanlar Allah'ın kullarıdır. Hayvanlar Allah'ın kullarıdır. Sürünen hayvanlar, yürüyen hayvanlar, uçan hayvanlar, denizdeki hayvanlar. Bunun dışındaki cinler Allah'ın kullarıdır. Melekler Allah'ın kullarıdır. Ve meleklerin görevi Allah'ın kullarıdır. Hepsinin değişik görevleri var. Ey tazim ederler. Onu yüceltirler, onu hakkı ile yüceltirler. Bir tek insan, innel insana, lira buhulekani. Ancak insan Rabbine karşı ankördür. İnsan Rabbine karşı ankörlük eder. Meleklere imanın kapsamına bir takım hususlar girmektedir. Bir, varlıklarına iman etmek. İki, insanlar ve cinler gibi onların da Allah'ın kulları ve mahlukatı olduklarını, Allah'tan emir aldıklarını, mükellef olduklarını ve sadece Allah'ın onlara güç verdiği şeylere güç yetirebileceklerini ispat ve kabul etmek. Yani Allah azze ve celle onları yaratmış, Allah'ın emirlerine boyun eğmişlerdir. Ve Allah subhanehu ve teala onlara verdiği güç nispetinde de ey işlerini yerine getirirler. Verilen emiri, görevi yerine getirirler. Üç, vazifelerine ve niteliklerine inanmak. Onları sevip takdir etmek. Melekleri sevmek demek imani bir husus değil mi arkadaşlar? Yani birisi çıkar, yani böyle meleklerden... Menekleri sevmese veyahut onlara karşı bir nefret duyarsa bu nedir? Bu bir küfür sebebidir. Çünkü Allah Azza Ve Celle'nin sevdiğini sevmek neydi? İmandandı. Bu, bu şey sıcak mı açık? E kapatalım bunu abi ya. Tasarruf iyidir değil mi? <gülüyor> en yaşlısınız benim yani ben de üşüme diğime göre. Abi Kadir abi benden genç. Neredeyse yedi, yedi yedi yaş var aramızda. <gülüyor> Sen ben de yedi yaş Sen gençlerin kanısın abi. Evet. Dört onları sevip takdir etmek. Beş kulun onlarla ünsiyet bulması. Böylelikle kul Allah'a ibadet etme hususunda kendisiyle ortak olan başka bir takım varlıkların da bulunduğunu ve Allah'ın bu varlıkların eliyle yardım indirdiğini bilir. Yani kul onlarla ünsiyet bulur. Hani her zaman söylediğimiz bir şey var. Kul Allah'a ibadet ettiği zaman ne oluyor? Yani salih bir kimse olduğu zaman melekten üstün oluyor. Çünkü niye? insan şeytan ve nefsine rağmen Allah'a taatta bulunmuştur. Melek ise şeytan ve nefsi olmaksızın Allah'a taat etmekte dolayısıyla insan daha üstün bir noktaya gelir. Ancak bir de tam tersi belhumul adal dediğimiz yani affedersiniz hayvandan da aşağı bir durum o da nedir? Aklına rağmen aklı olduğu halde ey etmeyip hevasına ve nefsinin peşine düşen kimse. O zaman da bu kimse hayvandan aşağılık bir duruma gelir. Niçin? Çünkü elinde silahları varken tabiri caizse bunu kullanmadı. Bu sebeple meleklere iman insana büyük bir e, büyük bir erdem verir. Yani onlara iman etmek önemlidir. Allah Subhanahu ve Teala biliyorsunuz. Bakara Suresi'nin son ayetlerinde Amenbüllahi emenar <gülüyor> resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun kullun amena billahi ve melaikatihi. Sure diğerleri gelecek zaten. Yani müminlerin en büyük özelliklerindendir bunlara iman etmek bazı meleklerin isimlerine gelelim. Kur'an ve sünnette meleklerin bazılarının isimleri zikredilmiştir. Demin dedik ya bazılarını ismiyle gelenleri ismiyle iman edeceğiz, ama ismini bilmediklerimizde varlığına iman edeceğiz. Birincisi nedir? Hangi melekten başlasak? Cibril. Evet, Cibril aleyhisselam. İkincisi, Mika'il. Üçüncüsü, İsrafil. Dördüncüsü E, o da gelecek sonra. Melekelmeut, evet. Sonra cehennem bekçisi Malik ve Münker ile Nekir. Bunların görevlerini de açıklayacağız. Meleklerin nitelikleri. Kur'an ve sünnette meleklerin bazı sıfatları anlatılmaktadır. Bazıları şunlardır. Bir, kanatları vardır. Meleklerin kanatları vardır. Fatır suresi, 1. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Elhamdülillahi, Fatırs samavati vel ardi ca'ilil Rusulan rusulen rusulen uli ecnihatin uli ejnihatin methne ve thulâfe ve ruba' yezidu fil Khalki ma Allah Allahu akbar. Ayete bakınız. Diyor ki gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O yaratmada dilediği arttırmayı yapandır. Yani Allah subhanehu ve teala melekleri iki kanat, iki, üç, dört ve daha fazlasıyla yaratmaya muktedirdir ve onları kanatlı yaratmıştır. Ama tabii ki o kanatlar yani bizim bildiğimiz kanatlar gibi midir? Allahu Alem yani biz bilmeyiz. Allah Subhanahu ve Teala ey nurdan yarattığı bu mahluk dilediği gibi onu yaratmıştır. Yani biz bunu bilmiyoruz. Biz insan olarak bildiğimiz kanatlar aklımıza gelir. Yani daha ötesi gelmez. O yüzden ne yaparız? İman ederiz kanadı var. Ancak nasıl olduğunu bilmeyiz. İkincisi insan şeklinde görünebilme gücüne sahiptirler. Bunun delili Meryem suresi 17. ayettir. Fetemesfele lehe beşaran seviye Ve Cebrail ona yani Meryem'e tas tamam bir insan olarak göründü. Değil mi? Ona Musa şey İsa aleyhisselam ey o kelimeyi ilka ettiği zaman Allah subhanehu ve teala burada haber veriyor. Ona bir insan olarak göründü. O zaman da ne dedi Meryem? Dedi ki yani benim bana dedi bir beşer dokunmamışken Allah'tan korkmasını öğütledi ona. Ancak o dedi ki onu tasdik etti evet dedi gerçekten sana bir beşer dokunmadı. Ancak Allah böyle diledi. Ve Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'ı ey onu annesi olarak seçti. Meryem'i annesi olarak seçti ve ona ruhundan üfledi. Bir diğer özelliği yükselip çıkma vasfıyla nitelendirilmişlerdir. Rabbi, mis Joël, buur rioos. Tarujule mele, tarujule mele, ikketu warrohu ileji fiyi jow mikdaruhu 50.000 sene. Mele kler veru, mele kler veru, janiruhtan kaset neder, djebra il. Mele kler veru, ona miktaru. Dünya senesiyle elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar. Dünya sayısıyla, dünya günüyle elli bin yıl yükselmeleri. Ve dikkat edin arkadaşlar. Şu ifade bize neyi hatırlattı? Diyor ki, yani yükselmek anlamındadır. Mi'raç dediğimiz gibi. Mirac nasıl yükselmekse, taarruc, ey yükselmeleri. Meleklerin yükselmeleri, dünya sayısına göre, dünya günlerine göre elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar diyor Rabbimiz subhanahu ve te hale. Inme vasfıyla nitelendirilmişlerdir. Demin çıkma, bir de inme vasfı, o da Tenezzelul melaiketu verruhu fíhe biizni Rabbihim min kulli emr. O gecede Rablerinin izniyle melekler ve ruh her iş için iner dururlar. Bunlardan başka şer'in aslar'ın işaret ettiği güçlü olma, konuşma, amel işleme. Dikkat edin bunlar özellikleri, tekrar edelim isterseniz şerehin asların işaret ettiği güçlü olma yani güçlüdürler kaviyidirler konuşma konuşurlar amel işleme duyma görme Allah'ın sevdiğini sevme boğuz ettiğine boğuz etme bazı müminlerden utanma zikir meclislerinde hazır olma yani mesela şu an böyle zikir diyelim ki Allah'ın adının anıldığı yerlerde ey ne yaparlar etraflarını çevrelerler Ve onlar kalkıncaya kadar onlara istiğfar ederler. Dua ederler. Allah'ın rızasını gözeterek bir araya gelmiş olan bir topluluğu melekler kuşatırlar ve onlar için istiğfar ederler. Allah'ın mahlukatı çoktur. Bakın melekler yani binler milyonlar biz bilmiyoruz bize sayı verilmemiş. Ama sadece bir örnek vereyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Kim bir hastayı akşam ziyaret ederse, Hasta Allah için gittin onu ziyaret ettin. Sabaha kadar o kimseye yetmiş bin melek tahsis edilir. O kişiye sabaha kadar dua ederler. Allah subhanehu ve teala bizlere vermekte cömerttir. Demin dediğim gibi Rab, insan Rabbine karşına gördür. Eğer gündüz ziyaret ederse akşama kadar o kişiye yetmiş bin melek dua ederler. Ve onun için istiğfar ederler. Efendime söyleyeyim. Konuşma ki bunu biliyoruz. Konuşma ile ilgili az önce Cebiril hadisi bunu örnektir. Amel işlediklerini yani aldıkları soluğun bile mesela. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah bu olan melekler. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yani Allah subhanahu ve teala'yı ta sürekli tazim ederler. Bundan gafil olmazlar. Allah'ın sevdiğini sevme. Hangi hadis geldi aklınıza? Geldi mi bir hadis? Allah'ın sevdiğini sevme, buğz ettiğini buğz etme. Ben bunları saydıkça böyle aklına hadis gelen bize söylesin. Şu üç haslet kimde bulunursa diyor, e, o kişi imanın tadına varmıştır diyor. Değil. mi? Bununla ne alakası yani bu hadis? Bu etme ve sevme özellikleri var meleğin. O da nedir? Allah bir kulunu sevdi mi diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Ona en yakın olan meleklere der ki ben falanca kulumu seviyorum. Siz de onu seviniz. Bu sefer gök sakinleri. O melekler o birilerine o birilerine o birilerine nihayet melekler onu severler. Aynı şekilde Allah subhanehu ve teala birine buz ettiği zaman. Ben falanca kişiye buz ediyorum dediğinde bütün o gök sakinleri melekler de derler ki Haberiniz olsun ki Allah subhanahu wa ta'ala falana buğz etmiştir. Siz de ona buğz ediniz. Allahu akbar. Evet. Bazı müminlerden utanma. Özellikle biliyorsunuz Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Osman radiyallahu anh ile ilgili. Bundan utandıklarını hani o dizini topluyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Şöyle bir gün oturmuş şu baldırı açık aleyhisselatü vesselamın. Ebu Bekir diyorlar ki Ebu Bekir geldi Aleyhisselatü Vesselam onun selamını aldı oturdu. Ömer geldi aldı oturdu. Osman gelince toparlandı. Dedi ki o meleklerin bile hayal ettiği birisidir dedi. Evet. Evet zikir meclisinde hazır bulunma az önce söylediğimiz tabi bizim zikirden kastımız Allah'ın anılması ilim öğrenilmesi. Ya da efendime söyleyeyim bu her türlü meşru toplanmadır. Yani meşru toplanılan bir meclis her türlü meşru toplanmadır. Ama böyle birilerinin sazlı sözlü müzikler eşliğinde duvarlara vurması, tepinmeleri bu zikir değildir. Çünkü Kur'an ve sünnette böyle bir zikir şekli yoktur. Böylelikle ve diyorlar ki git o adama de ki niçin bunu yapıyorsunuz der ki zikir ehline melekler istiğfar ediyor. Bunu da sana söyler. Yani bir de getirir bu ayeti sana e, ve hadisi getirir sana delil olarak. <gülüyor> Ancak o topluluğun nasıl zikrettiğine bakmıyor. Yani bize Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem namazı nasıl kılacağımızı öğretti. Abdesti nasıl alacağımızı, Ramazan'ı nasıl ihya edeceğimizi. Peki zikri öğretmedi mi? Öğretti. Sizin bu yaptığınızı Ebubekir yapmadı, Ömer yapmadı, Osman yapmadı, Ali yapmadı ve diğer ashab yapmadı. İşte bu hevaya uymaktır. Bu ayeti getirirler, içini de kendileri doldururlar. Biz o yüzden deriz ki ashabın anlayışı, hadisleri ashabın anladığı gibi onların uygulamasına bakalım. Ayetler ashab nasıl anladıysa öyle anlayalım ki ey hevamıza uymayalım. Yani hata ile biz hevamıza, nefsimize uymayalım. Ve yine özelliklerini sayıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a salat getiren müminlere salat etme. Allah'a sallallahu aleyhi ve kim salat ederse melekler de ne yapıyor? O kişiye mukabelede bulunuyorlar. Onlar da ona salat ediyorlar. Namazda ilk safta olanlara, sabah namazından sonra güneş doğana kadar namaz kıldığı yerde oturana, dikkat edin, burada ne müjdeli müjdeleyici hadisler var. Namazda ilk safta olanlara, Sabah namazından sonra güneş doğana kadar namaz kıldığı yerde oturana ve sahur yemeğine kalkanlara ya da seher vaktinde ibadet ve dua edenlere dua etmek gibi özellikleri vardır. Meleklerin bu kimselere salatlarının anlamı meleklerin onlar için yani o kimseler için Allahümma gafirlahu. Allah is een man die zich niet kan vinden. Ja, is een man die zich niet is een man die zich niet is een man die is een man die zich niet kan is een die die Gerçekten hani diyor ya kulun bana bir adım attığı zaman bir kutsi hadiste ben ona on adım atarım diyor Allah azze ve celle. Gerçekten bu böyledir. Çünkü bütün dünya Allah'a kulluktan yüz çevirse vallahi onun ilahlığından zerre miskâli bir eksilme olmaz. Ya da her şey ona kulluk edecek olsa Allah Azze ve Celle'nin ilahlığına şu kadar katkısı olmaz. Çünkü o her şeyle mükemmeldir. Kul bu kadar aç ve muhtaçken nasıl olur da hala gafil davranır, hala Allah Subhanehu ve Teala'nın kendisine bu kadar cömert davrandığı, ecir vermede, mükafat vermede ona o kadar cömert davrandığı zaman dilimlerini veyahut ibadetlerini, hassasiyetle yerine getirmemekte ve bunun karşılığında ne vaat ediliyor ebedi <gülüyor> mutluluk değil mi ebedi mutluluk demiyoruz yani demiyor yüz yıl demiyor bin yıl demiyor bir milyon yıl Allahu Ekber ebedi. ebedi o halde gerçekten böyle bile bile cehenneme sürüklenmek ne kadar korkunç bir şeydir Dolayısıyla işte bakın meleklerin bu özellikleriyle insan onlarla bir ınsiyet kuruyor. Yani bu onu mutlu eden bir şeydir. İnsan bundan ötürü ne yapacak? Rabbine hamdü sena edecek. Yani vallahi şu mecliste oturmamızın tek sebebi o meleklerin bize istiğfar etmesidir. Ve Allah Azze ve Celle'nin bizden razı olmasıdır. Ve Kur'an ve sünnetin sahih olarak sizler tarafından bilinip hayatınıza tatbik edilmesi bizim için en büyük yatırımdır. Bunu da biliniz. Bunu biliniz. Yani bu çok mühim bir şeydir. Şuradan aldığınız ilmi hayatınıza tatbik etmeniz ki ilim bundan ötürü alınır. El ilm İmam Bahari'nin dediği gibi el ilmu kablül kavli vel amel ilim söz ve amelden önce gelir diyor. Önce ilim, ondan sonra bunu ne yaparsın? Sen söz söylemeden önce amele dökmeden önce öğren. Sonra konuş, sonra ne yap? Bunu pratine dök. Arkadaşlar bir de meleklerin sınıf ve görevlerine bakalım. Meleklerin değişik sınıf ve görevleri olup her sınıfın belli bir görevi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları sıralayalım. Görevleri zikir meclisinde hazır bulunmak olan gezici melekler. Yani az önce söylediğimiz. Vahiy meleği. Kim? Cebrail. Cebrail. Bulutları yönlendirmek, yağmur yağdırmak ve bitkileri yeşertmekle görevli melek. Ey Mikail. Mikail! Kanatlarını ilim talebeleri için açıp yayan melekler. Yani onlara istiğfar eden Dağların meleği melekul cibal bu meleği bir örnek vermek istiyorum. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam biliyorsunuz davet yolunda çok acılar çekti. Bütün enbiyalar Allah'ın kendilerine verdiği görevi tam olarak yerine getirmişlerdir. Eksiksiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam de bu konuda oldukça gayretliydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davetin o ilk yıllarında neredeyse artık Aleyhisselatü Vesselam'in yalnız kaldığı, yani insanların onun yalanladığı ya da reddettiği bir dönemde nereye gitti? Taife gitti. Taife gitti Aleyhisselatü Vesselam. Ve ta'ifte insanları le ilaha illallah Demeye davet etti Tek Teg ilaha davet etti İnsanlar ta'ifte olanlar Onu Kabul etmediler Ve Maar çık. was de de Taif'in çocuklarını Peşine taktılar ta'if in bu adamı taşlayınız De yabancıyı taşlayınız Halbuki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onlardan bir ücret istememişti. Onlara tek bir ilaha ibadet etmelerini, ona hiçbir şeye şirk koşmamalarını öğütlemişti. Ve Taif'in çocukları ne yaptılar? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı taşladılar. Aleyhisselatü Vesselam'ı taşlayarak oradan çıkardılar. Ve nihayet Taif'in girişinde bir üzüm bağı vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek dizleri, taşlar isabet ettiğinden kanamıştı. Ve o üzüm bağına oturdu. Üzüm bağına oturdu Aleyhisselatü Vesselam. Böyle kederli, hüzünlü, oradan kovulmuş ve çocukların taşladığı bir mazlum peygamber olarak. Orada oturdu Aleyhisselatü Vesselam. Mazlumdu ve mahsundu Ve bir melek kendisine geldi. Ee, pardon ondan önce o üzüm bağının sahipleri kölelerini ona gö gönderdiler. Kölelerini ona gönderdiler acıdılar haline dediler ki git ona üzüm ikram et. O da gitti. Resulullah sallallahu aleyhi üzüm ikram etti. Aleyhissalatu vesselam bismillah deyip o üzümü aldı. Bu sefer o kölenin ismi Addas'tı. Dedi ki bizim burada dedi bu kelimeyi bilmez verdi. Dedi. dedi ki ben Allah'ın resulüyüm dedi Aleyhissalatu vesselam. Sen kimsin dedi. Benim ismim Addaas dedi. Nerelisin dedi. Dedi ki Ninovalıyım. Ninovalıyım. Dedi ki sen kardeşim Yunus'un şehrindensin. O zaman bu Addaas hayret etti. Dedi. dedi ki sen onu tanıyor musun? Evet dedi. Ey dedi ki peygamberler kardeştir. Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinden etkilenince Aleyhisselatü Vesselam'ın ayaklarına kalmalı. Bu sefer o kölenin sahipleri dediler ki şuna bakınız şu gelen yabancı bizim kölemizi büyüledi dediler. Ondan öncesi aleyhissalatü vesselam orada oturdu. Mazlum ve mahzun bir şekilde bir melek kendisine geldi. Dedi ki ey Muhammed aleyhissalatü vesselam ben dedi dağlar meleğiyim. Taif iki dağın arasındadır böyle. Allah azze ve celle Sana soruyor ve beni senin emrine verdi. Eğer sen dilersen şu iki dağı Taif'in üstünde birleştireceğim. Düşünebiliyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki hayır. Onlar bilmiyorlar dedi. Onlar bilmiyorlar Ali Aleyhisselatü Vesselam'deki şefkate bakınız. Merhamete bakınız. Onlar bilmiyorlar dedi. Ben isterim ki Allah onların zürriyetlerinden kendisine ibadet eden salih kimseler çıkarsın dedi. Kendisini kovmuşlar ve taşlamışlar ve o melek öylece gitti. Allah Allah Rasulü Satt ve Selam oraya dua etti ve derler ki hala ta ifte hep salih kimseler çıkar ve orada belki onun ilk şeyi addas oldu. Allah Rasulü Satt ve Selam'e Gelip onun Aleyhisselatü Vesselam'ın bilgisini görünce, ondaki o güzel ahlakı görünce ne yaptı? Hemen Aleyhisselatü Vesselam'a e teslim oldu. Bu sebeple bu dağlar meleği. Ana rahmindeki ceninlere görevli melek. Hangi hadise hatırlıyoruz? Ana rahmindeki ceninlerle görevli melek. Bir insan anne karnında, Abu kadir, bir insan anne karnında kaç günlükken geliyordu melek? Evet, yani 120 yirmi günlükken ya da dört aylıkken. İşte bu melek. Dört şeyi yazmakla emrediliyor melek değil mi? Onun rızkını yazıyor, ecelini yazıyor. Evet cennetlik mi, cehennetlik mi olacağını veya sa'id mi, şakî mi olduğunu yani salih mi, günahkar mı olduğu yazılıyor değil mi? O melek insan yani hem ruh hüflüyor hem dört şeyi yazıyor. Dikkat ediniz. Kıyamet günü sura üflemekle görevli melek. İsrafil. Kabirdeki iki sorgu meleği. Münker ve Nekir. Bunların her biri bir hadis anlatsak her biri bir derstir. Mescitte namaz vaktinin girmesini bekleyen kimselere rahmet ve mağfiret dileyen melekler. Biliyorsunuz cuma günü de ne olur? Cuma günü mescidin kapısında melek ne yapıyor? Ha, bekliyor değil mi? Gelenleri yazıyor. Ha, i̇şte deve e, infak etmiş gibi işte efendim e, her ya da bir öküzden ey yumurtaya kadar düşüyor. Sonra e, ne oluyor ezanla beraber? Çünkü defterini kapatır. İşte bunlar hepsi görevli meleklerdir. Allah'a bakma. Ha? Cuma ezanına kadar mı oluyor? Evet. Kadar mı <gülüyor> Aslında imamın hutbeye çıkması. Namazın bittiğini gösterir. Yani artık her şey bitti anlamındadır. Ama tabii burada iki ezan okuyorlar. Orada sıkıntı. Ya birinci ezan ya ikinci ezan bir dağıttır yani. Evet neyse devam edeceğiz. Buna e, bitiriyorum çünkü. Kulu korumakla görevli melekler. Ey hafaza melekleri. İnsanın şu önünde ve arkasında onu koruyan melek vardır. Hafaza melekleri. Arkadaşlar Siz biliyor musunuz meleklerle kuşatılmışsınız Hafaza. İnsanın ölümü ne zaman olur? O Hafaza melekleri korumayı çektikleri an o insan ölür. Hafaza melekleri ey kişiyi koruyan meleklerdir. Amelleri yazmakla görevli melekler. Kiramen katibin ya'lemun ma taf'alun. Sizin üzerinizde şerefli yazıcılar var. Her yaptığınızı bilirler. Aynı şu kamera nasıl kaydediyor? Allah işte şunları bile, şu teknolojiyi bile imanımız pekişsin diye bizlere bunları böyle gösteriyor. Ayetler bunlar. Yani şu an burayı videoya çeksek, koysak evet bunlar bizdik. Aynen mahşer günü de yalanlayacak hiçbir şey yoktur. Her şey kayıtlıdır. Cennet ve cehennem ile görevli melekler. Kulların ruhlarını kabzetmekle görevli olan melekler, ölüm meleği ve yardımcıları. Melekel mavut. Bu da Bera bin Azib'in rivayet ettiği uzunca bir hadis var. Bununla ilgili. Melekel mavut, Azrail demeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü İsrailiyattır. Bizim kaynaklarımızda hem hadislerde hem ayette gelen eynedir. Melekel mavut. Evet ölüm meleği anlamındadır. Ee, bir de arşı taşıyan melekler. Hamale-i arş. Arşı taşıyan melekler. Allah Resulü sallallahu aleyhi biliyorsunuz diyor bir tanesinin boynuzuyla kulağı arası yürüme mesafesi ey 500. Yıl. He. Çık daha. Biraz daha. 500 mi? Yok 600 600 yıl. Kulağıyla şu kulak memesiyle omuz arası. Yani sen şuradan şuraya 600 yıllık bir mesafedir. Bir meleğin hamale-i arş olan melekler, yani Allah'ın arşını taşıyan melekler. Ve bunlar yorgunluk nedir bilmezler arkadaşlar. Bunlar ebediyen taşıyacaklar. Evet. Şimdi burada tabii o gün onların sayısı sekiz olur diyor Allah azze ve celle ayette. Bizim yani Allah azze ve celle onu tazim eden kulları oldukça fazladır. İşte şu saydığım melekler, lütfen bizlere örnek olsun, bunlardan bir şeyler almamız, bize bu kadar şefkat ve merhamete, istiğfara, duaya karşılık, gerçekten Rabbimize karşı nankörlük etmeyelim. Allah Subhanehu ve Teala, gerçekten meleklerin kendilerine dua ettiği kimselerden kılsın bizleri. Allah Azze ve Celle, gerçekten Allah, kendilerine seslenerek ey kullarım ben falanca kulumu seviyorum is de onu seviniz dediği kullarından bizleri kılsın. <gülüyor>